să-nspuni n-aioc când săvii să-măi șoară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 گنجنا خود ز وردک وزادن سار کویته گه می گنجنا خود ز Varsa usar ver de, çimem ben ciranın NATO'de, çimem ben ciranın NATO'day. Dürmendo, dürmendo oğul, ciranın NATO'ra dürmendo. Derura, deru berra O Medina, torra dürmendo Dürmendo, dürmendo Ciranina, torra dürmendo A medinat Tora, Dürüm <Sessizlik> Aztar et o şirinyeyi Roştiyom nahum adıya Aztar et o şirinyeyi Roştiyom nahum adıya Betonlama retera rijoy mu, Royem ne kırman cijey, Royem ne kırman cijey, Dürmando, Dürmando, Ciranin atura, Dürmando daro raro daro baro o medina toradırman du görmem durmando go jiranen toradırman Ah medenat Gel dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın bir yanından ben. Saygılar, sevgiler sunuyorum. 31 Aralık 2014'teyiz. Son gün bize kısmet oldu. 2014'ü terk edip 2015'e başlarken size bu iki yılın e, bende uyandırdığı imajlardan, çağrışımlardan bir e, müziğe, tabii müziğe doğru yönelerek o çağrışımlardan bir demet hazırladım çeşitli coğrafyalardan halk müziği kayıtları dinleteceğim bugün Kürtçe bir parça ile başladık zaza kültürünün yükselen yıldızı çok önemli bir müzisyen Almanya'da yaşamakta kendisi Mikail Aslan'ı sundum sizlere Mikail Aslan'ın Zernkut adlı albümünden bir şarkı dinledik, e, Kürtçesini söylemeyeyim, uzakta kaldım diye çevrilmiş. E, Klarnette Ali Rıza Kahraman, benim çok sevdiğim bir klarnet ustası. Özellikle doğu müziğinde e, klarnetin çok ayrı bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Evet, e, neden Kürt müziği ile başladık? E, 2014'te bol bol çözüm süreci konuştuk. 200 seneden biri devam eden bu sorunu şekilde e, iki tarafta da çözme iradesi ortaya çıktı. Öyle veya böyle bir sürü eksikliklerine, yanlışlıklarına, e, maskelere, efendim,miş gibi yapılmalarına karşın elinde sonunda bu konular fazlasıyla konuşulur oldu. E, 15-20 sene önce hayal edemediğimiz. ...şeyleri konuşuyoruz... E, ...hayal edemediğimiz, edemediğimiz müzikleri dinliyoruz... E, ...her ne kadar... ...okullarda resmi olarak gerçekleşmese bile... E, ...dil sorunu görece olarak... ...rahatlama içinde... ...tabii bunun kesinlikle okullarda da... ...geçerli olmasının gerektiğini düşünüyorum ben... ...kendi adıma... ...tabii benim gibi düşünmeyenler olabilir... ...ama ben... ...herkesin... E, ...doğduğunda doğal olarak öğrendiği dili yaşama, kullanma ve geliştirme hakkına sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, dolayısıyla Kürt müziğiyle başladık Tuna'nın bir yanına. Çağrışımlarımızı e, anlatma, paylaşma ve şarkılarımızı dinlemeye devam edelim. İkinci durağımız Afganistan. 10 senedir, 15 senedir hatta ee, ...1979'dan beri konuşmaya devam ettiğimiz e, çok korkunç hikayelerle her gün e, yinelenen bir sözcük Afganistan. Kitaplar yazılan, filmler çekilen ama e, gerçek olaylarla da her gün e, içimizi burkan pek çok olaya tanık oluyor. İşte 1970'lerin başında e, UNESCO'nun yayınladığı bir kayıt var elimde. Herat bölgesinden yani İran'a sınır olan Herat bölgesinden kadın müzisyenleri bir araya getirmişler. Ee, zaman zaman daire çalıyorlar. Daire eşliğinde çalıp söylüyorlar. Ee, birkaç şarkıda da Armonium o bölgede çok yaygın. Hindistan olsun, Pakistan olsun. Armonium eşliğinde söylüyorlar. İkinci durağımız e, sıkıntıların bir türlü çözülemediği, aksine arttığı Afganistan'dan gelecek bir e, kadın şarkısı dinleyeceğiz. Herat bölgesinden 1970'lerin başında UNESCO tarafından kaydedilmiş. <gülüyor> Değerli dostlar, Turan Anberi yanında bugün 2014 ve 2015'in çağrıştırdıklarına hem genel açıdan hem de kişisel açıdan e, bakarak oluşturduğum bir e, şarkı listesi var. Afganistan'daydık ve Herat bölgesinden, e, yanlış bir şey söylemeyeyim ama muhtemelen Dari, Dari dilinde, Dari lehçesinde, e, dilinde daha doğrusu bir şarkı dinledik. Afganistan'la birlikte anılan ikinci bir ülke var. Hemen yanında Pakistan tabii ki. Pakistan'ın değerli bir halk müziği yorumcusu. 60'lı 70'li yıllarda e, pek çok kayıt yapmış. E, gerçekten harika bir ses. Alam Lohar. E, Alam Lohar'dan eski bir kaset kaydı dinleteceğim sizlere. E, yine de sesinin muhteşemliğini çok net olarak duyacaksınız. Yine bir başka bir felaket bölgesi olan Pakistan'dayız şimdi ve Alam Lohar. <Gülüyor> Geri <gülüyor> Evet sevgili dostlar Pakistan'daydık 3. olarak 2014'te Pakistan'dan bol bol konuştuk. Tabi çoğunlukla çok acı şekillerle konuştuk. E, 2015 tabi hep e, yaklaşan 100. yıl e, anımsamalarıyla geçti 2014 1915'te adına ne derseniz deyin Müthiş bir e, mezalim yaşandı bu topraklarda. Ve bunun sonucunda e, yüz binlerce insan en azından, belki milyon, e, Anadolu'nun dışına gitmek durumunda kaldı. Sürülmek durumunda kaldı. Dünyanın olmadık yerlerinde e, Anadolu'nun tadını özleyen, arayan insanlarla doldu e, dünyanın her tarafı. İşte e, 1915 1915'e atfen 2015, 100 seneyi tamamlamış olacak. ve Bu bağlantıyla da e, tabii 2015'te de bu bol bol konuşulacak, tartışılacak. E, ama e, şunu umuyorum, e, aşırı milliyetçi kaygılarla meseleye yaklaşmamayı ve e, bu sıkıntıyı yaşayan insanların yerine bir an için kendimizi koymayı öneriyorum. <gülüyor> Tabii önerimi herkes kabul etmek zorunda değil. Evet, ee, Norayır Kardeşen adında bir müzisyenimiz var. One Project adlı bir e, çalışma yayınlamış. E, adından anlaşıldığı gibi Van türkülerini bir araya getirmiş. Van ve çevresinde söylenen Ermenice türküleri bir araya getirmiş. Bir konser kaydı bu. E, i̇ki tane bizim Türkçeden yakından tanıdığımız örnek seçtim bu harika albümden. Bir tanesi e, Sonayar Ermenicisi, Türkçesi de Aşirinar Ağcıyam diye başlayan türkü ki Türkçesi de Van'dan derlenmiş. E, i̇kinci türkümüz de yine Norayır kardeşlerim ve arkadaşlarından e, bizim ilkokul çocuklarına da öğrettiğimiz meşhur Tamzara. Tamzara Oyun Havası e, tabi bu coğrafyanın ortak e, mülkiyedi, ortak e, kültür mirasının bir parçası oluyor. Şimdi dinliyoruz Sonayar ve Tamzara Havalarını dinliyoruz. Kimden? Nurayır Kardeşian ve arkadaşlarından. Sonayar boita mer nem, museler karitar ke. Jan sonayar boita mer nem, ax sonayar Jan sonayar sonayar. Haytam hiç görmemi hiç süres tam haytam Kardeşler ve arkadaşlarını dinledik. One Project adlı albümden seslendirdiler. Türkçe versiyonlarında bulunan iki Doğan Anadolu Türküsünü dinledik. Ermenice olarak. Ee, Van'dan derlenmiş türkülerdi bunlar. Evet. 2014 çağrışımlarına yeniden dönüyoruz. 2015'ten sonra. Ukrayna'dayız. Ukrayna'yı da bol bol konuştuk. Kırım'ı da konuştuk ama yakın zamanda ee, Kırım Tatar Müziği ile ilgili bir program yaptığım için e, bir Kırım türküsü getirmedim sizlere bugün. Ee, Ukrayna'yı konuştuk. Öncelikle Batı'da, Kiev ve çevresinde yapılan büyük e, gösteriler. Ardından e, iç savaş ya da Rusya ile savaş diyelim. Tabii çok boyutlu bir konu. Burada politik analiz yapmıyoruz. E, ancak Korkunç haberler aldık yıl boyunca e, Ukrayna'dan. Hala da sanıyorum durum oldukça karışık. Maria Mikolayçuk, yakın zamanda keşfettiğim harika bir şarkıcı. E, batı'dan şarkılar söylüyor. E, şimdi ondan e, özellikle simbalon eşliğinde, tembalde diyorlar orada. E, eşliğinde bir e, Batı-Ukrayna halk şarkısı dinliyoruz. <Sessizlik> Evet sevgili dostlar Ukrayna'dan Mariam Ikolaychuk'un sesini dinlettim sizlere yine bol bol, bol felaket haberleriyle e, savaş haberleriyle kulağımızı aşındıran e, bir ülke Ukrayna'daydık. Şimdi 2014 ve benim kişisel tarihimle ilgili bir e, bileşik çağrışım neden oldu. Sıradaki parçaya, iki parçaya daha doğrusu. Ee, size Yorgos Dalaras çalacağım. Yorgos Dalaras benim gençliğimden beri... ...her açıdan etkilendiğim, örnek aldığım... E, ...çok derin, önemli olan, önemli olan benim için e, çok büyük anlamı olan müthiş bir şarkıcı. 1949 doğumlu, zaten bilenler biliyordur. Benim Dalaras hayranlığım da binleri zaten bilenler tarafından. 29 Ağustos 2014'te Yorgos Talaras'la el sıkışma imkanı buldum. Yaklaşık 10 dakikaya yakın bir sohbet ettim. Artık hani ölsem de gam yemem e, dediğim bir andı. İşte o anı e, seçtiğim bir şarkıyla bir şarkı vasıtasıyla sizlerle paylaşmak istedim. E, geçtiğimiz Yıllarda Stavros Kuyumcis adlı bir besteci için, ölümünün ardından tabii çoktan oldu, çoktan öldü. Hatta öldükten sonra kendisiyle ilgili bir program yaptım. Selaniye'de yakın bir dostuna bağlandık. İşte bu çoktan kaybettiğimiz besteci Stavros Kuyumcis için bir konser yapıyor ve bu konserde seslendirdiği iki şarkıyı sizlerle paylaşacağım. Ee, birincisi benim de çok severek daha doğrusu ikisi de yıllardır sahnelerde icra ettiğim parçalardan biri ee, İkisi daha doğrusu onları arka akaya dinletiyorum ee, Safti Timpoli ilki İkincisi de Tukatokozmu Tapulya yani dünyanın bütün kuşları diye başlıyor Μ' ένα τσιγάρο όταν νυχτώνει με στο μυαλό μου παίρνεις μορφή γίνεσαι κόσμος ήλιος και αστέρια μέσα στα χέρια λευκόβουλή γίνεσαι κόσμος Κύλισ και αστέρια μέσα στα χέρια λευκόπουλη. ποιος πει το σκοτάδι; Κι όπως ευδρισκώ μέσα στη ζάλη αρχίζω πάλι να ξαναζω. Κι όπως ευδρισκώ μέσα στη ζάλη αρχίζω πάλι. Çeviri Παραμονεύει μες τα στενά του να σε βρει Και δεκατρίς αιώνες ανεργός γυρεύει Την κηγωτός σου και το αίμα να σου πιει. και Zubi το κρεβάτι της ημέρη του φωνιά. Κρυφά τα λόγια τα πικρά μες στον κογκύ μάτι στα λάσσα, στα μάγια, στο βοριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καντήλι και μη δε πόρτα θα βρισμήται κι η δαδιά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καντήλι Fabrizi mi Του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια Με φως και νύχτα σου κεδούν μια φορεσιά Άνθρωποι και ακονίζουν τα σαγόνια πίδουν και τρέχουν και σε stamisa bir evet Yorgos Theodorakis'in her 70'li yıllarda yaptığı iki albümden bu konserde seslendirdi 2 e, Stavros Kuyumcis şarkısı dinlettik sizlere. Evet, tanışma çağrışımlarıma devam ediyorum. E, yine gençliğimin Yorgos Dallaraz'la birlikte ikinci ilahı, ikinci hayran olduğum ses Hariseleksu'yuydu. E, Nisan ayında yapılan sazla birlikte yaptıkları konserde onun da elini sıkma şansım oldu. Ne mutlu bana valla 2014 ...yaşamış bir insan olarak. Ee, i̇şte bu ikinci çağrışımı da bir şarkıyla paylaşıyorum sizlerle. <gülüyor> 2000 yılında yayınladığı Fısıltılar adlı harika bir albüm var. Çeşitli dönemlerden, çeşitli bestecilerin şarkılarını bir araya getirmiş. Halis Alexiu. Ee, oradan İpio Megaliora Inetora. Yani eğer doğru anladıysam en büyük zaman şimdidir ee, şimdi yani en değerli en büyük zaman şu an şu andır hip <Gülüyor> Me Τώρα, η ώρα που γεννιέται η ζωή η ώρα που ταιριάζει η αναπνοή σου μαζί με τη δική μου αναπνοή κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα hiç o medalyora yi yine to μους βγήστω καίμο η ώρα που και η σκέψη και που δε να χειτελομώ κι αν είναι η αρχή στην κατηφορά η πιο μεγαλύτερη ώρα είναι τώρα En büyük zaman şimdidir dedi. Harry Seleksiyo zamanı çoğunlukta olduğu gibi yine e, hesap etmeden kullandım ve e, iki örnek daha çalmak istiyordum size Nazare Pereira Brezilya'dan e, São Paulo'yu ve Brezilya'yı da bol bol duyduk. Her ne kadar futboldan e, hiç hoşlanmasam da arkasından Lübnanlı şarkıcı e, Gadaş Şibeyir'i dinletecektim Orta Doğu'yu temsilen. Ama onları dinletemiyorum. Ee, şimdi kendimi dinleteceğim. Karanfilin Morunu adlı bir türkümüz vardı yıllardan beri söylediğimiz. Ee, 1915 2015 dediğimiz zaman Ermeni tesciri ya da ne derseniz soykırımının yanı sıra Çanakkale Savaşları'nı da anımsıyoruz. Ee, ortalıktaki görünme bakarsak ya birini ya tekini tercih ediyor insanlar. Yani önemseme bakımından. E, bence bu, bu durumda değiliz. E, i̇kisi de benim için çok önemli olaylar. Çanakkale içinde e, çok derin e, duygular duyuyoruz içimizde. İşte bir Çanakkale türküsü karanfilin moruna. Altyazı Evet, Karanfilin Moruna adlı albümümden Çanakkale Türküsü Karanfilin Moruna'yı dinledik. Son örneğimiz, daha doğrusu artık doğru çalamayacağız ama azıcık sesini duyacağız size. Ee, Muammerket Hancıoğlu ve Balkan yolculuğundan Yasam Şeker adlı e, geleneksel Sırp halk şarkısı. Ee, yine birçok nedenle Sırbistan'ı konuştuk geçtiğimiz günlerde. Evet. Aynı zamanda canlı bir hava. Azıcık dinleyelim. Sonra size veda edeceğim. 3, 2, 3, Değerli değerli dostlar dilim dolaştı. Bugün sizlere 2014'ün ve 2015'in neden olduğu çarşımların izinde bir halk müziği programı hazırladım. Sırbistan'la bitiriyoruz. Sizlere mutlu bir yıl, mutlu bir 2015 diliyorum. Tabi hiç kolay değil bunun gerçekleşmesi bunu da biliyorum ama. Ee, her zaman umuttan yana olmak lazım. Hepimiz için daha huzurlu daha e, az sıkıldığımız midemizin daha az yandığı e, daha üzüldüğümüz bir yıl olması dileğini paylaşıyorum. E, program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212 343 40 40 0212 343 4040 numaralı telefondan 15 dakika içinde bana ulaşabilirsiniz ya da Sayfamdan ya da Tuna'nınberiyani.blogspot.com'dan hem bu programı hem de bundan öncekileri dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta ve önümüzdeki yıl görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnsa mınşoara mörgein, Sıra-mi spui naiko când să